Halk arasında uğursuzluk meydana getireceğine inanılan söz, hal ve davranışların aslı var mıdır demişler. Bir defa bizim dinimizde uğursuzluk diye bir inanç yoktur. Sevgili peygamberimiz böyle bir uğursuzluk inancının olmadığını bizlere beyan buyurmuşlardır. Ee, Müslümanın hayatı böyle şu bana uğurlu geldi, şu bana uğursuz geldi diye böyle boş şeylerle boş sözlerle geçirilmemelidir. Hı hı. Müslüman her zaman için e, doğru ve iyi şeyleri yapmaya gayret etmeli, devam etmeli. Efendim yok bana e, şu kimse uğurlu geldi, yok yok bu, bu yer uğurlu geldi, şu iş yeri uğurlu geldi falan gibi. Ya da şu uğursuz geldi, yok bay kuş öttü uğursuz geldi, güvercin geldi uğursuz geldi falan kimseyi görürsem bir uğursuzluk olur. Ayna kırılırsa uğursuzluk olur. Kırılır evet, evet, bunlar kişinin beynine kodlamış olduğu şeylerdir. Bunlardan birkaç tanesi üst üste gelince kişi öyle zannediyor. Evet. Kodladığı için beynine. Yoksa hiç alakası yok. Yani uğursuzluk diye bir terim, bir kavram bizim inancımızda yoktur.